İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nin hazırlayıp sunduğu Söz Küçüğün programına yeniden hoş geldiniz. Bugün dördüncü programımızı yapıyoruz. Bir ayımızı doldurmuş olduk. Ben Zeynep Kılıç bugün burada olacağım ve... Ben de Zeynep Kazu. Bugünkü konuğumuz Deniz. Öncelikle Deniz biraz senden bahsedelim. Bize kendini tanıt biraz. anette yazıların çıkıyormuş şu anda. Ne zamandır yazıyorsun? Ben Deniz Türkeş, 8. sınıf öğrencisiyim. Çapağatı Türkiye İlki Öğretim Okulu'nda okuyorum. Ben e, Ağustos 2007'de Göcek'te yapılan e, gündem çocuğun hazırlamış olduğu bir kampa katıldım. Oraya gelen e, Türkiye'nin ilk çocuk hakları editörü Nilüfer Zengin tarafından e, bir şekilde e, anette yazı yazmam istendi. Ve orada yazı yazmaya bu şekilde başladım. İşte, e, ilk yazım, ...nasıl bir 2008'den neler istiyorum üzerineydi. İlk yazım buydu. E peki gazeteciliğe ne zamandan beri ve nereden ilgi duydun? Yani nasıl öyle bir ilgi oluştu sende? Aslında e, bu kampa gitmeden önce pek fazla aklımda gazetecilikle ilgili bir şey yoktu. Oraya gittikten sonra, o ortamı gördükten sonra... Tam olarak gazetecilik nasıl bir şeydir? E, neler gerektirir tam olarak öğrendikten sonra bende gazeteciliğe karşı büyük bir zaaf başladı. Yani gazetecilikle ilgili bütün düşüncelerim o kamptan sonra oluştu diyebilirim. Yani gazeteciliğe ilgine kamp sebep oldu. Evet. anlamda. Hı hı. Şimdi bu giriş sorularından anlaşıldığı gibi bugünkü konumuz biraz e, çocuk haklarının medyada nasıl kullanıldığı üzerine. E, Deniz... E, Eksi 18 medya grubunun bir üyesi olarak bugün konuğumuz. Bu konuyu seçmemizin şöyle bir nedeni var. Geçen haftaki programı izleyen arkadaşlar dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Konuğumuz Emrah Kırımsoy'du gündem çocuk derneğinden ve yaptıkları çalışmalardan bahsederken bize eksi 18 grubundan bahsetmişti. Bu grubun çalışmalarının medyada çocukların nasıl kötü kullanıldığı ya da olumsuz biçimde kullanıldığı üzerine yoğunlaştığını söylemişti. Biz de bu giriş üzerinden birazcık medya ve çocuk hakları üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Bu programları yani bu konuda program yapmayı sürdüreceğimizi umuyoruz ama ilk konumuz bu amaçta Deniz oldu ve bize işte 18 grubundaki çalışmalarından bahsedecek bugün büyük ölçüde. Evet, X18 e grubunun aracılığıyla Ağustos 2007'de bir kampa gitmişsiniz. Az önce bahsedildiği gibi. Kamp genel anlamda nasıldı? Neler yaptınız orada? E, kampa işte Göcek'ten dört arkadaşımız katıldı. Ankara'dan e, on bir arkadaşımız katıldı. Ve ben de İstanbul'dan tek başıma gittim. E, orada öncelikle hem gazete hem belgesel bir arada bir çalışma sürdürdük. Bir hafta boyunca Göcek'te kaldık. Kampımızda kaldık. Birlikte bir çalışma sürdürdük ve son e, sanırım dört gün kala Gazete ve belgesel olarak ikiye ayrıldık. Çünkü hem bir gazete çıkartılacaktı hem de bir belgesel e, yayınlanacaktı. Bu yüzden iki gruba ayrılmamız gerekti işler daha düzenli yürüsün diye. Ben belgesel grubunu seçtim. Ve e, çok yoğun çalışmalardan sonra e, neler yapılabilir, belgesel hangi konu üzerine olabiliri düşündük. Ve belgeselimize aynı ama farklı, farklı ama aynı ismini koyduk. Bu ismi koymamızın amacı... Hepimizin bir ortak noktası var. Hepimiz çocuğuz. Hepimizin farklılıkları var. Bu farklılıklardan en büyüğü de hepimize aynı verilmiş çocuk haklarından farklı olarak yararlanmamız. Bu yüzden belgeselimize de böyle bir isim koyduk. Çok uğraştık ama güzel bir belgesel elde ettik sonunda. Bu kampta çıktı mı belgesel? Bütün hazırlıklarıyla tamamlanabildi mi? Ee, tam olarak 2007'deki Ağustos ayında olan kampta Hı -hı. olmadı. Ondan sonra e, bir... Coşkun Aral kamera hediye etti bize. Biz o kamerayla çekimler yaptık. Ve kasetlerimizi Bolu'da yaptığımız ikinci kampa götürdüğümüzde orada bir eleme süreci başladı. İşte bizim belgesel grubunda olan bütün arkadaşların getirdikleri görüntüler elendi. Hı -hı. Ve 7 dakikalık bir fragman oluşturuldu. Ve daha sonra bu internet sitesinde yayınlanan, Youtube'da yayınlanan 7 dakikalık bir bölümü. E, asıl eleme bölümü ve bir belgeselin oluşma bölümü Buldaki kampta olmuştu. Kaç kişiydi belgesel grubunuz? Ee, belgesel grubu sekiz kişiydi. Evet. <gülüyor> Peki bu şeyi merak ettiğim için birleştirmeden önce hep herkes bireysel olarak çekimlerini yaptı ve sonra hepiniz bir arada <gülüyor> e, onları bir araya getirdiniz. Onları diyelim. bir araya getirdik. <gülüyor> evet. Mesela Ankara'da olan arkadaşlarımız vardı. Mesela Işık arkadaşımız. O bir Arkadaşını çekti. Mesela kuzenlerine bakmak zorunda olan, ailesi tarafından pek fazla ilgi görmeyen bir arkadaşını çektim. Ben e, pazara çıktım ve çalışmak zorunda olan insanları çektim, çocukları çektim. Hı hı. Diğer arkadaşlar da bu şekilde. Sürekli herkes e, çocuk hakları yönünden, e, çocuk haklarından pek fazla faydalanamayan insanları çektik. Hı hı. Çocukları çektik ve bu birleştirildi. Montaj açamasından geçti ve benim arkadaşımın da çalmış olduğu, da çalmış olduğu bir parçada arkasına fon müzik olarak konuldu. Gerçekten güzel. güzel bir şey oldu. Peki bunu yayınladınız mı? Nasıl izleyebiliyoruz mesela bunu? Ee, YouTube'a girdiğinizde aynı ama farklı. Farklı ama aynı yazdığınızda zaten karşınıza ilk olarak çıkıyor. İlk çıkan video bizim videomuz oluyor. Hı -hı. Fakat kapatıldığı için belki bu aralar izleyemeyebilirsiniz. Evet, şu anda kapalı. Onun dışında... Sanırım İSTV'de, Coşkun Aralın televizyon kanalında bize söylemiş olduğu üzere gösterilecekti. Hı hı. O, ben, bizde olmadığı için TV, o konuda bir bilgim yok. Fakat e, 9 Aralık Dünya Çocuklarının Medya'ya katılım gününde Ankara'da bir e, basın bildirisi dağıtıldı. Ve bu arada hem gazetemiz, diğer arkadaşların çıkarmış olduğu gazete hem de bizim belgeselin fragmanı gösterildi. Orada da bir gösterim hı hı. sunuldu bu şekilde. Ama galiba yaptığımız önceki konuşmalar hatırladığım kadarıyla sen katılamadın bu şeye. Evet ben İstanbul'da olduğum için ve <gülüyor> dershanem çok yoğun olduğu için katılamamıştım. Malum 8. sınıf olduğundan dolayı. Evet gerçekten kolay gelsin bu arada tabii. <gülüyor> Sınavlarda da başarılar diliyoruz bütün o katılımcılarına diyeyim. Peki gazeteyle ilgili bize birazcık bilgi verebilir misin? Belgeselin yanında bir de gazete çıktı bildiğimiz <gülüyor> kadarıyla. Sen o grubun içinde değildin ama biraz belki bilgilendirebilirsin bizi. İlk... Ee, Murat Çelikkan'ın katıldığı zamanlarda o da bizde sanırım üç gün kadar kalabildim. O zaman da herkesten birer yazı yazmasını istedim ve bu yaz bu yazılar tabii her editörün yaptığı gibi bir editörümüz de Murat Çelikkan'dı. Ee, belli bir düzen içinde ilk çıkan gazete herkesin bir yazısı konuldu. Hı hı. Ee, o konuda hiçbir sorunumuz olmadı. Bir gazete o şekilde çıktı ilk gazetemiz. Fakat ikinci gazetede gazete bölümünde olanların yazıları konuldu. Ama şöyle bir şey de vardı ki biz istersek gazeteye yazı yazabiliyorduk. Eğer e, gazete grubundan olan arkadaşlar da mesela İlker ve Ersin çıkıp Ankara'da e, bazı e, görüntüler çekmişler. Biz onları kullandık belgeselimizde. Hı hı. Hani katı bir ayrım yoktu. Siz gazetesiniz, siz belgesel grubusunuz şeklinde bir ayrım yoktu. Bir şekildeydi. Ee, bir, anladığım kadarıyla bir tek sensin İstanbul'da göçekte <gülüyor> olan arkadaşlar var ilk kampa katılan bir de Ankara'dakiler Ankara'da var. İletişim kurabiliyor musunuz aranızda çalışmaları ortak yürütme şansı bulabiliyor tabii musunuz? Tabii ki de tabii ki de yani okulunda hiçbir sorunumuz olmadı herkes birbirini dinledi herkes birbirine saygılıydı her şeyden önce. Tabii ki sorunlarımız yaşandı, yaşanmadı değil ama bunları aşabildik Hı -hı. orada. Herkes bunun bilincindeydi. Ve gerçekten güzel arkadaşlıklar orada oldu orada. Evet, kampların böyle bir özelliği de oluyor sanıyorum. Evet. Değil mi Zeynep de e, yatılı olarak okuyan biri olarak belki bu daha fazla bilgiye bile sahip, deneyime sahip bu konuda aslında. Evet, toplu olarak yaşayınca tabii biz çok uzun zamandır beraber kaldığımız için artık insan hep en yakınındakine incitir ya en çok. Bizde o da oluştu tabii biraz ama... <gülüyor> Yeri gence biz de çok iyi organize olabiliyoruz tabi. Evet öyle özellikle toplu yaşamalarda işbirliğini iş bölümünü gerçekleştirmek de, önemli taşıyor. Mesela orada kahvaltıları hazırlarken günü üç vakta bölüyoruz yemek için sabah öyle akşam yemeği. Sabahları iki kişi masaları servisleri koyuyor. Onları topluyor, öğlen bir kişi kuruyor, akşam bir kişi kuruyor. Böyle olunca hem iş bölümünü yapmış oluyorsunuz, ister istemez. Hı hı. Hem de birlikte bir şeyler yapmayı öğreniyorsunuz ve bu da paylaşmak açısından gerçekten güzel. Çok önemli, doğru. Peki kamptaki bütün gününüz e, bu medya üzerine çalışarak mı geçti, gazetecilik olsun, belgeseller olsun, iletişimle ilgili muhtelif bilgiler edindiniz <gülüyor> muhtemelen. Ya yok çoğunluğu o şekilde geçti. Mesela sabah çok erken bir saatte uyanıyorduk. Ya denize gidiyorduk ya da sabah spor yapıyorduk. Ama tabii hı hı. çoğunlukla denize giderek geçti vaktimiz. Herkes bunu istedi. E, denize gidiyorduk. Kahvaltı derken ise 9.30-10 civarına geliyordu. Ondan sonra bir fiil... Ee, öğleden sonra bir, bir buçuk iki saatlik ara vardı o zamana kadar çalışıyorduk hı hı. her e, her grup ya da ilk üç dört gün boyunca bir arada çalışıyorduk daha sonra yine e, hep birlikte çalışmalar devam ediyordu orada ya voleybol oynuyorduk ya oturup sohbet ediyorduk şarkılar söylüyorduk gitar çalan arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra bu bu şekilde devam ediyordu. Akşam e, 11'e kadar çalıştığımız oluyordu. 10'a kadar çalıştığımız oluyordu. Ondan sonra birlikte olmanın vermiş olduğu bir e, mutluluktan dolayı biz uyumaktan vazgeçip gidip yine şarkılar söylüyorduk. Eğleniyorduk, gidiyorduk. Bu şekilde gidiyordu. Sadece bir gün boş vaktimiz vardı. Orada tekne turu yaptık. Oo, Gerçekten çok harika. güzeldi. Hem, hem çalışma hem saati hepsi bir arada olmuş. Evet. Sanıyorum her sene olsa her sene gidebilecek bir kamp gibi Tabii dönüyor, ki de tabii ya. ki de. <gülüyor> Herkese de tavsiye edebiliyoruz buradan dolayısıyla. Ee, bir, birazcık da şeyi merak etmiştim ben demin ee, Kampta bir arada çalışabildiniz Bu çok güzel bir şey Peki kamptan sonra şimdi Sen hani İstanbul'da yalnızsın anladığım <gülüyor> kadarıyla ee, Şimdi işbirliğini nasıl yürütüyorsunuz Yani durdu mu artık mesela çalışmalarınız Belgesel ekibi olarak yeni fikirleriniz var mı Bir şeyler düşünüyor musunuz Yapabiliyor musunuz Bu dönemin çok sıkışık onu biliyorum Yani hepiniz <gülüyor> için aynı şey geçerlidir Bütün arkadaşların için ama Geleceğe dair ne planlarınız var mesela ee, mesela ben İstanbul'dan tek kişiyim. Göcekten'le dört arkadaş var. Bizim dışımızda Ankara grubu her yani bo boşluk buldukça sürekli toplanıyorlar. Hı -hı. Sürekli geleceğe dair planlar yapılıyorlar. Ve bu da bize mail yoluyla ulaşıyor sürekli. İşte şunu şunu planladık siz ne düşünürsünüz şeklinde. Ee, ama tabii... İmkansızlıklardan dolayı özellikle de zamandan zamanımız olmadığından dolayı hep birlikte tekrardan bir araya gelip bir şeyler konuşamıyoruz ama hı hı. gazetenin diğer sayılarının çıkması planlanıyor bunu biliyorum. Evet gazete devam edecekse <Gülüyor> devam tümler. edecek. Bu arada gazete ile ilgili şöyle bir bilgi de verebiliriz belki. Gazeteyi internet üzerinden bulmak mümkün değil edinmek bildiğim kadarıyla değil değil mi? değil. Hayır. Ama gündem çocuktan e, isteyebiliyoruz gazeteyi benim evet, öğrendiğim evet, kadarıyla. Evet. Dolayısıyla biz o telefon numarasını verelim belki ilgilenenler olabilir. Eksi -18 grubunun e, gazetesini, çocuk hakları gazetesini edinmek için e, 0312 231 28 42 numaralı telefonu araya. Gündem Çocuk Derneği'nden bu gazeteyi talep edebilir ilgilenenler ee, şimdi isterseniz bir küçük ara verelim ondan sonra biraz da medyada <gülüyor> çocuklar nasıl temsil ediliyor çocuk hakları ihlalleri var <gülüyor> mı onlar üzerine biraz konuşalım. Yeniden buradayız. Şimdi Deniz sen hem bu konuda belli bir eğitim almış kampa katılmış biri olarak hem bir çocuk olarak hem de aynı zamanda bir yazar olarak aslında bir gazeteci olarak çok çeşitli açılardan bakma şansına sahipsin. <gülüyor> ee, nasıl görüyorsun medyanın çocuklarla ilişkisini? Bir kere bir okuyucu olarak dışarıdan ya da izleyici olarak dışarıdan baktığında nasıl görüyorsun? Aslında baktığınız zaman bunu çoğunluk için söyleyebiliriz. Medya çocukları... Amaca ulaşmakta bir araç olarak kullanıyor çoğunlukla. Hı hı. Mesela en basitinden bir e, reklamı düşünelim. Reklam bir şampuan reklamı olsun. Reklamcı bunu insanlara satabilmek için çok şeker çocukları kullanıyor. Orada çocuklar çıkıyor, gülümsüyor. O şampuana banyo yapıyorlar. Ve siz ay ne kadar şeker çocuk deyince ister istemez bilinç o şampuan giriyor. Ve siz markete gittiğiniz o şampuan alıyorsunuz. Bu bir kullanmadır. Çocukları ...kullanıyorlar amaçlarına ulaşmakta. Ve bu da gerçekten çok kötü bir şey. E, gazetelerdeki haberlerde de bazen böyle benzer şeyler Hı -hı. olabiliyor değil mi? Yani belli ilkeleri var aslında. Tabi ki de. Mesela Hı -hı. sokak çocuğu olarak kullanılıyor. Ama onlar sokak çocuğu değildir. Hiçbiri sokakta doğmamıştır. Onlar sokağa itilmiş çocuktur. Herkes tüm gazeteler ya da tüm televizyonlara bakın... ...sokak çocuğu olarak kullanır. Onlar sokağa itilmiş ya da sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklardır. Ben hiçbirinin isteyerek orada yaşamak, o zor koşullar altına yaşamak zorunda olduklarını düşünmüyorum. İsteyerek bunu yaptıklarını düşünmüyorum. Evet benzer bir şey Seda Akçoy'la da konuşmuştuk. Ee, kullandığımız kelimeler, kavramlar çok büyük önem taşıyor. Orada da. Hı hı. ...suça itilmiş çocuklarla ilgili bir konuşma yapmış konuğumuzla benzer bir şeyi de kendisi de söylemişti. Yani hı hı. suça yönelmiş demekle suça itilmiş demek arasında çok büyük, büyük fark farklar var. olabiliyor gerçekten. Peki ne tür ilkeler olmalı sence medyada? Ee, Genel olarak yazılı ve görsel basında? Hı hı. Öncelikle olaylara tarafsız bakmak gerekiyor. Asla objektif olmak gerekiyor. Asla bir taraftan bakmak gerekmiyor. Ee, çocuk haklarını muhakkak bilmek gerekiyor. Sonuçta sizin hiç düşünmediğiniz bir yerden çocuk hakları ihlali yapıyor olabilirsiniz. Medyada çocuklar e, amaca ulaşmakta araç olarak kullanılmamalı. Direkt olarak e, bir iş yapacaksak eğer çocuklarla ilgili bir şeyse o dolaylamadan direkt onu çocuklara çıkartıp onları düşünerek bunları yapmamız gerekiyor. Bizler işte sürekli pembe düşleri olan, hiçbir şeyi bilmeyen insanlar değiliz. Bizler de çocuğuz, bizler de neyin ne olduğunun farkındayız ama maalesef bunları kimse farkında değil. Biz onların kuklaları, bebekleri ya da pembe düşleri olan küçük varlıklar değil. Bizler de birer bireyiz. Evet, birey olma meselesi çok önemli. <gülüyor> Çocukları birey olarak görmeye başladığımız noktadan itibaren... ...herhalde bütün bunları daha kolay e, elde edebileceğiz, başarabileceğiz gibi Umarım. duruyor. E, peki, demin bahsettiğimiz medyadaki çocuk hakları, ihlallerini... 18 grubu olarak izliyor musunuz bunları? Tabii ki de, e, tabii ki de izliyoruz. Sonuçta biz de birer belgesel yaptık. Mesela ben e, pazara çıkıp çekim yaptım. Orada... E, bir arkadaşımız vardı kardeşinin kalbi delikti o yüzden çalışmak zorundaydı bunu öyle bir biçimde yansıtmamız gerekiyor ki hem onu kırmayacağız hem onu zedelemeyeceğiz hem de e, nelerden dolayı çalışmak zorunda olduklarını göstermemiz gerekiyordu bunları yaparken çok dikkat ettik gazetede yazılar yazarken ya da ben e, bir anette yazılar yazarken onları küçümseyerek ya da onlara kötü bakarak değil. Onları anlamaya çalışarak yapmamız gerekiyor bunları. Maalesef şimdi çoğu program, çoğu gazete ya da çoğu haber bunu böyle yapmıyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Aslında uh -huh. böyle bir durum genel olarak var. Yani çocuklar üzerinde daha e, belki Yo. vahşi diyebileceğiniz bir uh -huh. biçimde işlediğini söyleyebiliriz hep beraber. Ama e, genel olarak bir e, çıkar sağlama medyada özellikle... Konudan, kişiden, durumdan gibi bir şey var. Dolayısıyla aslında bütün bu hani çocuk haklarının gerçekleşmesi için senin demin saydığın ilkelerin sizin bu 9 Aralık'ta eksi 18 grubu olarak e ortaya çıkardığınız bildirgede yer alan e ilkelerin medyanın her alanında bütün diğer çalışmalar içinde yani sadece çocuk hakları ile ilgili olarak değil yer alması gerektiğini söylememiz gerekiyor muhtemelen değil mi? Evet. Kesinlikle söylememiz gerekiyor. Ne zaman çocuk haklarına gerçekten bağlı kalırız? Ne zaman e, televizyon programlarımızda, gazetelerimizde bunları tam olarak uygularız? Bence o zaman hem sokağa atılmış çocukların sayısı azalır, hem insanların çocuklara bakış açısı değişir diye düşünüyorum. Çok doğru. Peki bunları e, belki de çocukların da özel olarak uygulaması gerekiyor değil mi? Yani sadece yetişkinlerin değil hani sen mesela bu kampa katılan biri olarak Zeynep yaptığı çalışmalarla bilinçli bir biçimde yaklaşıyorsunuz bütün bunlara. <gülüyor> Ama yani her çocuk da aynı biçimde bütün sizin yaşıtlarınız benzer biçimde bakmıyor muhtemelen değil <gülüyor> mi? Tabii ki de yani bana ne deyip geçenler var. Sonuçta biz çocuk hakları bir altına imza atmış bir ülkeyiz. Hem ülkece hem de insanlarca toplumca bize bunların sağlanması gerekiyor. Ama maalesef en ufak bir haksızlıktan tamam bana ne deyip geçen arkadaşlarımız çok fazla var. Hı hı. Siz e, azınlıkta kalıp da bir şeyler yapmaya çalışanlar olarak çok e, zor durumlarda zor, zor durumlara düşüyorsunuz. Sonuçta azınlıksınız, hı hı. haklarınızı kullanmaya çalışıyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama aldığınız tepki sus otur yerine oluyor. Hı. Azınlık diye söylemesek bile hani biz. Sizler biz derken <gülüyor> e, muhtemelen biraz daha şanslı o açıdan da daha bilinçli e, <gülüyor> çocuklarsınız. Dolayısıyla aslında sizin de belki bu anlamda ciddi yükümlülükleriniz var. Yaşıtlarınıza bu konuda e, bilgileri aktarmak evet, için evet. onları da Aha. biraz daha bilinçlenmeye çağırmak için belki değil mi? <gülüyor> Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. E, dediğimiz gibi medya konusunda biraz daha konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. E, ben hepinize iyi günler diliyorum. Arkadaşlar sizler, hoşça kalın, sevgiyle evet, kalın. Görüşmek üzere. 9 Aralık 2007 Dünya Çocuk Yayıncılığı Günü, Ekson 8 Medya Grubu Benim Medyam bildirgesini şimdi sizlere de şöyle söyleyelim. Benim medyam eğlenceli, zihnimi geliştirecek, haklarımı savunacak bir medya olmalıdır. Eğlenceli ama bir o kadar da özenli, düzenli ve ciddi olmalıdır. Çocukların onurunu kırmamalı, onların çalışmaması gerektiği konusunda izleyiciyi bilgilendirmelidir. Sadece para kazanmak amaçlı olmayan ve çocukları istismar etmeyen bir medya olmalıdır. Çocukların takip ettikleri takdirde onları kötü etkilemeyecek bir medya olmalıdır. Hiçbir çocuğun geleceğini ve bugünü kötü etkilemeyecek bir medya olmalıdır. İdeolojik olarak çocukları kullanmayan bir medya olmalıdır. Objektif ve insanlara karşı duyarlı olan bir medya olmalıdır. Çocukları araç olarak kullanmayan ve araç olmasına izin vermeyen bir medya olmalıdır. İnsanlara doğru bilgi veren bir medya olmalıdır benim medyam.